lehü fi leylatin mubarakati inna kunna o apaçık kitaba da olsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا اما كنا مرسلين رحمه من ربك.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 Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. La ilahe illa huve yuhyi ve yumitu rabbukum ve rabbu abâikumul evvelin Bel hum fî şekki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 يَغْشَنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَل۪يمٌ Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır. رَبَّنَكْ شِفْ عَنَّ الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ O gün insanlar, Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz, derler. <gülüyor> Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Tüm ma sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler innake hasiful azab qalila innakum aaidun biz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 Ve kerim Andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti. Em <gülüyor> edd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 Musa şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı Ve esribi ibadi leylan innakum muttabun ve terkil bahra rahwan innahum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 وَنَعْمَةٍ كَانُوا ف۪يهَا فَاكِه۪ينَ كَذَلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَر۪ينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا <مُضَرِينًا> Onlar geriye nice bahçeler...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 من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين olsun ki biz İsrail oğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı. وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık. وَاَتَيْنَاهُمْ Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. إنها أولاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن شريين أتوا إن كنتم صادقين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 onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tuba kâmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik, çünkü onlar suçluydular. <gülüyor> Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık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 Hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür. Yeume la yuğni mevlen 'an mevlen şey'en ve lahum yunsarun İlla merrahimallah İnnehu vel 'azizur rahim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 Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan, erimiş maden gibidir. Hulûhu fe'tilûhu ilâ sewâ'il o Allah meleklere şöyle emreder Şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün Nuqainneke entel azizül kerim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 Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar, güvenli bir makamda, bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek, Karşılıklı olarak otururlar. Kzalik İşte böyle. Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. Yadgoun fiha bi kulli fakha tan Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.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 Cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur. Ve inne me yasarna hubilisalikalaghlhum yetekkarun. Biz Kur'anı senin dininle indirip kolaylaştırdık. Umudur ki onlar öğüt alırlar. Fırtaqıb innham fırtaqıbun. Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar.